867 numaralı konu Hazreti Ömer'in insanları kanaatle olmaya teşvik ve tavsiye etmesi. Evet, Hazreti Ömer Ahnef'in sırtında yeni bir gömlek gördü ve "Ey Ahnef, üzerindekini kaça satın aldın?" diye sordu. Onun 12 dirheme demesi üzerine de şunları söyledi: "Azap oluna sıcak. Bu paranın 6 dirhemine bir gömlek satın alıp kalan 6 dirhemi de Allah yolunda harcamış olsaydın daha iyi olmaz mıydı?" Hazreti Ömer valilerinden olan Ebu Musa el-Eş'arî'ye bir mektup